Altında işlenecek. Dört ana başlık altında işlenecek. Bir, amel-iman ilişkisi. Yani amelin imandan olduğu ve bunun ne demek olduğu. Amel-iman ilişkisi. Birincisi, amel-iman ilişkisi. Tabi bunun içinde imanın tarifi de giriyor vesaire. İkincisi, imanın artması ve eksilmesi meselesi. Üçüncüsü, imanda istisna. İmanda istisna ne demek bilmeyen var mı? El kaldırın. Bilmeyen, bilmeyen. İmanda istisnayı bilmeyen, tamam, az, elhamdülillah. Yani inşallah müminim demek. Şimdi bazıları diyor ki sen inşallah diyemezsin, müminim demek zorundasın. Çünkü sen imandan şüphe mi ediyorsun, inşallah diyorsun gibilerinden, tamam. İmanda istisnayı duyduğumuz zaman ne anlayacağız? İnşallah müminim demek ne demektir? İnşallah müminim demek, dinen doğru bir söz müdür yoksa yanlış bir söz müdür? Dördüncüsü ise, dördüncü konu başlığımız, İman ile İslam arasındaki fark. Tamam. İman ile İslam arasındaki fark. Bu dört ana başlığı şu cümlenin ışığı altında işleyeceğiz dedik. Nedir o cümle? Doğruların tertibi, meselelerin tahlili ve hataların tasrihi. Şimdi kardeşler doğruların ta, e, ta, tertibi ne demek? Konumuza daha direkt giriş yapmadık aslında. Şimdi biz bir başlık attık ya. Doğruların tertibi, meselelerin tahlili ve hataların tasrihi. Bu ne demek? Doğruların tertibinden ne kastediyoruz? İman meseleleri hakkında bildiğimiz ne var kardeşler? Birçok doğru bilgiler var. Doğru mu? Birçok doğru bilgiler var. Ancak bu bilgiler kafada dağınık ve karışık bir şekilde yer almakta. İşte bu kafada dağınık ve karışık bir şekilde yerleşmiş olan bu bilgileri düzene sokma adına ne dedik? Doğruların tertibi. Tamam. Yani ehl-i sünnette doğru olan bildiklerimiz hangi tertibe göre işlenmesi gerekir? Hangi tertibe göre zihinde? durması gerekir. İki, dedik ki meselelerin tahlili. Meselelerin tahlilinden de kastımız ne kardeşler? İman meselelerini bir yüzeysel olarak bilmek var. Bir de ne var? İlmi boyutuyla bilmek var. İşte bu ilmi boyutuyla bilmek adına biz ne dedik? Meselelerin tahlili. Yani meselelerin incelenmesi denir buna. Tamam. Buraya kadar sorun yok. Üçüncüsü de hataların tasihi. Hataların tasihi ne demek? Bir de iman meseleleri arasında eksik ve yanlış bilinen hususlar var kardeşler maalesef. İşte bu eksik ve yanlış bilinen hususları düzeltme adına da ne dedik? Doğruların tasfihi yani doğruların düzene konması. Hemen şunu şurada belirteyim ki bu programı yani bu iki günlük ders programını bu iki günlük ders programı içerisinde vakit darlığı sebebiyle iman meselelerini tüm boyutlarıyla anlatmamız elbette ki nedir? Elbette ki mümkün değildir. Tamam? Münakaşalarıyla birlikte yani diğer fırkaların görüşlerini Ondan sonra meselelerin ince detaylarını, furularını işlemek için iman meselesinde en az 180-100 derse ihtiyaç var. Ama biz tabir sahihse bu 80-100 dersin 50 dersi ehli sünnetin aslında akidesiyle alakalı olması gerekir. İşte bu 50 dersin özetini vereceğim size. Benim buradaki niyetim bu, tamam Şimdi bizim peki daha çok açacak olursak bu iki günlük ders programında işlemek istediğimiz iman meselelerinin <gülüyor> hangileri işlenecek? İman meselelerinin birçok dalları var. Hangileri işlenecek? Şu en önemlileri ve en başta öğrenilmesi gereken şeyler ne yapacak kardeşler? İşlenecek. Özlü bir şekilde biraz da ilmi boyutuyla ne yapacağım? Sizlere inşallah sunacağım ve bununla beraber diyorum ki Eyüp kalk bize imanı tarif et. Ayağa kalk. Sesli bir şekilde. İman Evet maşallah duydunuz kardeşi kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir iman bu tamam kardeşler şimdi diyoruz ki bakın burası çok önemli imanın tarifi şu beş temel üzerine kurulur imanın tarifi beş temel üzerine kurulur bir kalb ile tasdik etmek inanmak yani iki dil ile ikrar etmek yani ne yapmak söz söylemek üç azalar ile amel etmek dört itaatle artması Beş, masiyetle yani günah işlemekle azalması yani eksilmesi. İmanın tarifi işte bu beş temel üzerine döner arkadaşlar. İşte bazı ilim ehli ezberlenmesi kolay olsun diye imanın tarifini oluşturan bu beş hususları arkadaşlar, eli sünnet alimleri, bazı ehl sünnet alimleri imanın tarifi ezberlensin diye bu beş beş husus var ya. Neydi o beş husus? Kalbiyle tasdik, dille ekrar, azalayla amel etmek, artması ve eksilmesi. Bunu öyle bir cümlede kullanmışlar ki ehl sünnet, bu cümlenin kelimelerin sonları hepsi birbirine ne? Sanki kafiyeliymiş gibi birbirine benziyor. Onu cümle içerisinde ne yapmışlardır? Bir cümle içerisinde toplamışlardır. Neden? Talebeler bunu daha rahat ezberlesinler diye. Mesela ne diyor? ehl sünnet alemlerinin bir kısmı diyorlar ki, el iman tasdikun bil janan kavlun bil lisan amelun bil ark an yzidu bi taati wa yanqus bi maasiyati rrahman sonra dikkat ettiniz mi hepsi ne arkadaşlar kafiyeli şimdi iman lügatte ne demek yatak ta e takrir etmek ikrar etmek ya da ne yapmak? Tasdik etmek. Biz buna hiç değinmiyoruz. Bizi ilgilendiren nedir? Dini tarifi, ıslahı tarifi. O da nedir? Okuduğumun Türkçesini size söyleyeyim. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, ağzalarla amel olup, itaatle artar, masiyetle eksilir. Kim bunu tekrarlayacak? Veya önce ben bir daha tekrarlayayım. Sonra bir kardeş el kaldırsın. Tamam. Diyoruz ki iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, Azalarla amel olup itaatle artar. Masiyetle eksilir. Kim tekrarlayacak? Muhammed abi. İman, e, Sesli. İman doğrulamak, tasdik etmek. dil ile Bilgiyle söyleyeyim. E, kalbiyle e, tasdik etmek. Vücudun azalarında amel olarak gözükmesi. İman e, itaatle artar. Masiyetle azalır. Masiyetle azalır. <gülüyor> Bu cümleyi anlamayan var mı arkadaşlar? Bir şurayı açın diyen. Var mı? <gülüyor> tamam elhamdülillah o zaman buraya kadar anlaşılmış. Şimdi kardeşler bu tarif var ya az önce benim ve Muhammed abinin yaptığı bu tarife baktığımızda bu beş temeli görüyoruz. Neydi o beş temel? Neydi? Kalb ile tasdik, dille ekrar, azalarla amel, artması ve eksilmesi. Ve Heh, bu tarifin içerisinde biz bu beş temel esası ne yaptık? Gördük. Arapça bilenler için şunu ezberlemesi gayet basit. Ne diyordu? El iman tasdikun bil cenen, kavlun lisan, amelun bil erken. يَزِيدُ بِالتَّاعَةِ وَيَنْقُسُوا بِمَعْسِيَةِ Rahman. Tamam kardeşler buraya kadar hiçbir sorun yok. Şimdi kardeşler bir nas zikredeceğim dikkat edin. Bir tane delil zikredeceğim. Tek bir delil. Dedi ki anlayana fıkh bir delil zaten yeter. Bir delil zikredeceğim bu saydığım beş husus o delilin içinde mevcut. Bir tane delil sünnetten Resulullah'ın sözünden aleyhissalatu vesselam. Bu beş temel husus mevcut. Şimdi tahtaya yazıyorum bakın. Ebu Hureyre'den geliyor. Bukhar, e, Bukhari Müslüm de rivayet etmiştir. Diyor ki bakın iman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iman 70 küsür şubedir. Yazıyorum. İman 70 küsür iman 70 küsür şubedir. En üstü üstü la ilahe illallah değil mi? En altı yoldan Eziyet verecek şeyleri ne yapmak? Kaldır Kaldırmak. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Vel haya uşûbetun minel iman. Hayâ da hayâ da imandan bir şubedir. Tamam Şimdi kardeşler beş temel hususu kim sayacak? Beş temel hususu. Beş temel. Buyur kardeş. Kalp amel etmek, itaatle artması, eksilmesi. Şimdi bu hadiste bu beş hususu bulalım. İlki neydi? Kalp ile? tasdik. Şimdi arkadaşlar kalp ile tasdik ne demek? Kalp inanmak demek, değil mi? Yani kalbin ameli, değil mi? Kalbin ameli. Şimdi ehli sünnette kalp ile tasdik derken ehli sünnet neyi kasteder? Hem Allah'a inanmayı hem de kalbin amellerini kasteder, doğru mu? Burada kalbin ameli var mı? Hangisi? Hayır. Haya. Haya. Tamam. burada. O zaman kaldı elimizde ne? 4 madde. Tamam? Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söyledi. Biz arıyoruz şimdi içerisinde. İkincisi neydi? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Şimdi en üstü la ilahe illallah mıdır diyor. La ilahe illallahı söylemek midir diyor. Söylemektir diyor hadiste. Ha? Kavlu la ilahe illallah diye geçer hadiste. O zaman la ilahe illallah nerede? Şurada. La ilahe illallah. Ebürü neydi? Azalarla amel etmek. Nerede azalarla amel etmek? Yoldan eziyet verecek şeyi ne yapmak? Kaldırmak. İtaatla artması, eksilmesi. ne bilsen diyor ki en üstü La ilahe illallah. En üstü. Demek ki artıyormuş. Üstü varmış imanın. Doğru mu? En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Demek iman üstü var, altı var. Derece derece. O zaman bu hadisten biz ne görüyoruz? Bu söylediğimiz beş husus tamam? Bu söylediğimiz beş husus bu hadisin içerisinde bulunmakta. Ama bakın kardeşler çok önemli bir yere dikkat çektireceğim. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tabir sahihse bizim gibi böyle ağzından ne çıkıyorsa söyleyecek bir insan değil. Söylediği her cümlenin din adına söylediği her cümlenin altında ilim yatar. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Uti tu o Kelim. Ben ne verildim? Özlü sözler verildim. Yani çok az konuşup çok fazla ne? Anlam ifade eden Sözler verirdim diyor ben aleyhissalatü vesselam. Şimdi bakın cümlenin akışında buna cümlenin siyakı diyoruz. Cümlenin akışında kardeşler öyle bir lafız kullanmış ki Allah aleyhissalatü vesselam. Bakın diyor ki el iman bid'un ve sebe'une şube. İman yetmiş küsur şubedir. Bakın en üstü la ilahe illallah başka en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bütün din nerede arkadaşlar? La ilahe illallahla yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmanın arasında. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en üstü budur en altı budur sonra içinden bir cüz daha zikrediyor ortadan çekiyor tabir sahipse diyor ki hayada imandan bir şubedir. Ya ne alaka tabir sahipse değil mi? Bakın en üstü la ilahe illallah en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak hayada, hayada imandan neden? En üstü la ilahe illallah demek hangisiydi? Sözle söylemek. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak bu ne? Amel etmek. Geriye ne kaldı? Kalp. Ona Allah Resulü ne yapıyor? Vurgu yapıyor. Diyorsun ki, şu merdiven var ya, şu merdiven, şu basamak ile şu basamak arasındadır. Sonra diyorsun ki, şu basamak da bu ikisinin arasındadır. Ne alaka? Orada ne var arkadaşlar? Kalbe vurgu var. Bir de hayanın önemine vurgu var. O da ayrı bir bab. Anlatabiliyor muyum kardeşler? İşte bu hadis, bu hadis, bu beş temelin, bu beş temelin, e, de, bu beş temelin dinde asıl temeller olduğuna ne delildir? Ki bunların her birine, hani kalb ile tasdik, dille ekrar, artması, eksilmesi vesaire Her birine zaten onlarca nas var. Ama asıl olan ne dedik? Meseleyi ne yapmak kardeşler? Fıkhetmek. Şimdi kardeşler, imanın tarifiyle alakalı olarak, şimdi önemli bir husus ikledeceğim burada. Ben dedim ya bizim asıl amacımız ne bu derste? Selefin mezhebini ne yapmak? Ortaya koymak. Selefin mezhebini ortaya koymak. Selefin mezhebini anlamak. Delilden Kur'an sünnet ne demek o değil ona biz zaten iman etmişiz iman etmek zorundayız başka bir alternatifimiz yok başka bir alternatifimiz yok ama bu iman edeceğimiz bu husus var ya onu selef nasıl anlamış onu da bilelim ki aynı selef gibi inanalım şimdi imanın tarifiyle olarak selefin yani ehl-i sünnetin mezhebini anlama adına tahkik, edem et e tahkik etme adına önemli bir iki husus edeceğim. Şimdi kardeşler öncelikle şunu söyleyeyim ki imanın kalbiyle tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel olduğu, itaatla artıp masiyetle eksildiği hususu ehli sünnet arasında kat'i bir şekilde, kesin bir şekilde icma edilmiş hususlardan bir tanesidir. Bütün ehl sünnet ne yapmıştır kardeşler? Bu hususta icma etmiştir. Şimdi ben cevabını verdim size ama tekrar soruyorum sanki cevabını vermemiş gibi. İmanın kalb ile tasdidi, dille ikrar, azalarla amel olduğu, arttığı ve eksildiği ehl-i sünnet arasında icma mıdır, dil midir? İcmadır. Peki Ebu Hanife kardeşler, ehl-i sünnetten mi? Evet. Ehl-i sünnet. Peki onun şeyhi, Hammad bin Süleyman, ehl-i sünnetten mi? Ehl-i sünnetten de çok büyük. Ve Kufe ehli, Ebu Hanife'nin o döneminde yaşayan Kufe ahalisi, onların içinden de ilim ehli birçok kimse var. Bunlar da, Bunlardan da selefe tabi olanlar yok mu? Var. Ama bunların hepsi ameli imanın dışına çıkarıyor. Peki birisi gelse sana dese ki, yahu sen dedin ki ehl Sünnet arasında icma var ama bir yandan da bakıyoruz biz Ebu Hanife, Hamad bin Ebu Süleyman ki Ebu Hanife zaten şeyhinden almıştır bunu. İmanı ehl Sünnet gibi anlatmıyor. ehl Sünnet'e muhalefet ediyor ve raci olan görüşe göre, tercih edilen görüşe göre Ebu Hanife bu görüşünden de dönmemiştir. Şimdi bu çok söyleniyor. Aslında bizim konumuz bu değil ama bu çok söylendiği için söylüyorum. Ebu Hanife'ye döndü mü dönmedi mi? Hayır Ebu Hanife'nin döndüğü çok zayıf görüştür. Ebu Hanife dönmemiştir bunu. Zaten Ebu Hanife'ye nispet edilen bir tane bile sahih kitap yok. Ne Fıkul Ekber ne Efsat ne bu beş temel hiçbirisi Ebu Hanife'nin değildir. Ebu Hanife'nin olması yüzde bir ihtimal bile değildir. Yüzde birin altında bir ihtimaldir. Yüzde sıfır diyemiyoruz tabi. Bu Ebu Hanife'nin değildir bu kitaplar kardeşler. Tamam e Bu kitaplara çok takılmamak lazım. Raci olan Ebu Hanife'nin değildir bu kitaplar. Senedi allak bullaktır, Ebu Hanife'den değildir bu. Ama biz nereden biliriz Ebu Hanife'nin bir imamın görüşünü? Kendi ashabından ve fırkalar, az, fırkalar adına yazılmış kaynak kitaplardan biz ne yaparız? Bir imamın akidesini öğreniriz ki biz görüyoruz ki Ebu Hanife imanda Ehl-i Sünnet'e muhalefet etmiştir ve görüşünden dönmemiştir. Şimdi kardeşler işgale nasıl cevap veririz? Siz dediniz ki Ehl-i Sünnet'te icma var ama Ebu Hanife ve birileri ne yapmıştır? Ameli imanın dışına çıkarmıştır. Bakın kardeşler, Ebu Hanifeden önce, ehli sünnetin arasında icma var mıydı amelin imandan oldu? Vardı. O zaman icma ne olmuştu Ebu Hanifeden önce? Munakid olmuş. Munakid ne demek? Yani şöyle diyeyim, icma bağlanmış arkadaşlar, tamam? İcma bağlandıktan sonra dil bir kişi, on kişi de olsa, yüz kişi de olsa, bin kişi de olsa ehli sünnetten ne kalır bu? Şaz kalır. Ehli sünnete muhalefet etmiş olur, şaz kalır. Neden? Çünkü Ebu, Ebu Hanife'den önce ümmet icma etti ya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La teçtemiu ummeti ala dalale. Benim ümmetim dalalet üzere ne yapmaz? İcma etmez. O zaman Ebu Hanife'den önce hak bir icma vardı. O zaman icmayı muhalefet eden herkes tabir sayısa ne olur? Saftışı kalır bu mevzuda. Burayı anladık inşallah. Burada hiçbir sorun yok. O zaman ne diyoruz Arkadaşlar. Amelin imandan olduğu ehli sünnet tarafından kat'i bir şekilde icma edilmiş mevzular arasında yer almaktadır. Burada bir e, soru var mı? Alabilirim. Anlamadım veya şurayı tekrarla. Geçeceğim. Var hocam. Şimdi bugün e, yani dünya genelinde uzun zamanlardan beri e, mevcut olan bir ekol var. Evet. Bu evet.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 sorunuz? Yani, e, biz bunun daha Dur, nasıl, durumumuz ne? Tu, bakış açımız ne olması lazım? Yani bu nasıl, karşı çoğun diyebiliriz ki daha bu icma vardır? Evet. <gülüyor> bunlar olurlar, Bunların olmaları icmayı bozmaz. Yani nasıl Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İcma kimin icmasıdır? Ehl-i sünnetin. Evet. Tamam. Neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurtulacak fırkanın ismine ne diyor? Ben ve sahabelerimin üzerinde olan. Sahabelerin üzerinde olmak nedir? Sünnet. Sünnet. Doğru mu? Başka bir rivayette Allah Resulü ne diyor? Cemaattir kurtulan. O zaman sünnet ve cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaatmiş bu kurtulan. O zaman bizim meselemiz ehl-i sünnetin kendi arasında icma etmesi. Ve az önce verdiğim soruya dikkat edersen cevabı var. Neden? Şimdi bu maturidiler kimden sonra çıktı? Selef döneminden sonra çıktı. Doğru değil mi? E selef o zaman icma etmiş miydi maturidilerden önce? Evet. O, zaman. o zaman bizim kaidemiz neydi? İcma bağlandıktan sonra herkes ne olur? Şas kalır, şa saf dışı kalır. İki, çoğunluk ölçü değildir. Zaten Allah Resulü ne diyor? Ne mutlu o gariplere. Anlatabiliyor muyum? İslam garip geldi, garip gidecek. Ne mutlu o gariplere. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ne diyor? Kıyamete kadar hak bir tayfa olacak. Onlara muhalefet edenler asla onlara zarar veremeyecekler. O yüzden bu çok ölçü değildir. Anlatabiliyor Sen şimdi e, çıksan camiye, bak şimdi sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Çıksan camiye. İsim adı altında bütün bu ön saftaki yaşlı amcalar, onların arkasındaki daha orta yaşa geriye doğru gider genelde. Bunların hepsi Maturidi adı altında camideler, değil mi? Birisi desen ki amca Allah muttakileri sevmiyormuş, biliyor musun? Desen ne yapar, bastonda kovalamaz mı seni? Halbuki Maturidi akıtlarında Allah'ın sevmesi sıfatı yok ki. O yüzden bunların hiç Maturidi değil, bilmiyorlar mesajlarını. Bugün Türkiye'de insanların yüzde maturidilerin avam kısmının yüzde 99'u demiyorum Allah her yerde. Matur diye göre Allah her yerde demek küfürdür. Eşarilere göre küfürdür. Bu adam tekfir edilir, kafirdir. Diyorlar ki ne alemin içindedir ne dışındadır. Ne sağda ne solda. Ama her yerde değil. Her yerde diyen kafirdir. O zaman ortada maturilik, eşarlık diye bir şey yok şu an günümüzde. Ancak onların ulemaları var başka ülkelerde. Hasan-ı gibi vesaire. Böyle bazıları Said Fevde gibi bazı alimleri var bunların dünyada. Ramazan el gibi vesaire her neyse. Ama avama baktığımızda Türkiye'de matur, eşar yok hiç kimse bilmiyor. Sen de sanki Allah e, müminleri sevmez, dövmez der mi seni? Bastan takovalarlar seni, değil mi? Halbuki Allah'ın sevme sıfatı yoktur. Allah'ın yedi tane sıfatını kabul etmiyor mu mi attırdılar? Yedi sıfatın içinde sevmiyor. Allah diyor kalbin mi var ki sevsin. Halbuki kalbi olmak zorunda mı Allah sevmesi için? Cık. Mesela konuşmak için ne lazım? Bilmiyorum. Dil. Kayanın birisi Allah'ın üstünde selam veriyordu yolda. Kayanın dili mi var? Peygamber. O zaman demek gerekmiyormuş kalp dil vesaire dudak. Velhasıl konumuza isim sıfat değil ama senin sonra cevap verme açısından. Bunu böyle bil tamam mı? Şimdi kardeşler bir nasıl zikredeceğim dedim. Bu beş hususu içerecek ve bu beş hususu içeren nasıl zikrettim? Sonra ne yaptım? Ebu Hanife'nin peşinden zikredilen bir işgal vardı. Ona da bu, bu açıdan cevap verdik. Bu icma meselesini anladık. Ancak benim burada imanın tarifiyle alakalı olarak asıl anlatmak istediğim şudur kardeşler. Biz, dikkat edin cümlelere, selefin yani selef alimlerinin imanın tarifiyle alakalı sözlerine baktığımızda imanı farklı farklı cümlelerle tarif ettiklerini görüyoruz. Farklı farklı cümlelerle. Yani kelimeler farklı. Tamam Kelimeler farklı. Mesela ne gibi? Adama diyorsun ki git. Ebür de diyor ki gidebilirsin. İkisi de ne? Gitmesini istemek. Değil mi? Ama lafızlar farklı. Şimdi ehl-i sünnet alimleri... Farklı farklı lafızlarla ne yapmışlardır ehl-i sünnet alimleri? İmanı tarif etmişlerdir. Lafızları farklı olmalarıyla birlikte anlamları nedir? Aynıdır, birdir. Şimdi mesela diyorlar ki bazı alimler diyor ki bu tarif, imanın bu tarifi ehl-i sünnetin büyük alimleri arasında en yaygın ve meşhur olan tarif budur ehl Sünnet alimlerinden diyelim ki bin tanesini topla, hepsinin iman tariflerini al, en çok bu tarifi yaptıklarını görürsünüz. Diyorlar ki, el-imanu kavlun ve amelun. İman söz ve ameldir. Hatta İman Bukhar ne diyor? Ben binden fazla şeyhle karşılaştım. Hepsi ne diyordu? İman, söz ve ameldir. En çok kullanılan neymiş kardeşler? İman, söz ve ameldir. Mesela bazıları da diyor ki, ki bu tarif de son dönemde gelen alimler bu tarifi yapmışlardır. Geçmiş alimler hep az önceki tarifi yaptılar. Neydi? İman söz ve ameldir. Son dönem alimleri, artık böyle 700'lü yıllardan 800'lü yıllardan sonra gelen alimler demişlerdir ki mesela el imanu kavlun ve amelun ve niyyetun. İman kalp, e, söz, amel ve niyettir. Niyetten kastları ne? Kalp. Anladık burayı. Yine bazılarını görürsün ki diyorlar ki bakın kardeşler el imanu iman kavlun ve amelun ve niyetun ve ittibaun sünne Diyorlar ki dikkat edin iman söz amel niyet ve sünnete tabi olmaktır. Neyi eklemişler? Sünnete tabi olmak. Ebürü bundan bir önceki tarifte kalp yerine ne zikretmiş? Niyet. Ondan bir önceki amel neyi zikretmemiş? Söz olarak kalbi. Demiş iman söz ve ameldir. Yine bazıları demişlerdir ki bizim dersin en en başında yaptığımız tarif el-imanu kavlun billisen ve itikadun bilcenen ve amelun bil erken demişlerdir. Yani iman, dil ile söz, kalb ile itikat azalarla ne yapmaktır? Amel etmektir. Yine bazılarını görürsün ki, bakın bir sürü tarif sayıyorum ki bu son tarif. Bazılarını görürsün ki şu şekilde tarif ederler kardeşler. el-imanu kavlun ve fiilun İman söz ve fiildir. Bu ameli ne yapmış azalarla amele? Fiil demiş. Kalp kelimesini hiç kullanmamış. Demiştir ki iman söz ve fiildir. Mesela bunu iman Bukhari bu şekilde tarif etmiştir. İman Bukhari diyor ki el iman kavlün ve fiilin. İman söz ve fiildir. İşte kardeşler selef alimlerimiz tarafından imana dair yapılan bütün bu tarifler nedir? Haktır. Sözleri farklı olmakla birlikte anlamları nedir kardeşler? Birdir. Şimdi bakın tahtada size bir tablo çizeceğim inşallah. Buraya dikkat edin. Mesela iman diyorlar ki ee, evet iman söz ve ameldir. İman söz başka? Amel. Bak, en meşhur tarif bu. Ve bir insan dese ki ya hocam siz bana dersin başında bir tarif verdin sonu kafiyeli. Onu mu ezberleyeyim? Bunu mu ezberleyeyim? Bu daha bereketlidir. Daha hayırlıdır inşallah. Çünkü selef alimlerinin çoğu bunu kullanmıştır. En ilmi tarif de budur aslında. Şimdi kardeşler, iman söz ve ameldir diyenler dört şeyi kastetmektedirler. Bakın, dört şeyi. Sözle iki şey, amelle de iki şeyi kastederler. İman, söz ve amel. Amelle iki şeyi kastederler. Sözle bir, kalbin sözü. Bakın, kalbin sözü. İki, dilin sözü. Amelden de iki şeyi kastederler, kalbin ameli, ameli, azaların ameli, kalbin, söz ikiye ayrılır dedik kalbin sözü, kalbin sözü ne demek yani tasdik etmesi, değil mi la ilahe illallahı tasdik etmesi, dine girmeyi ne yapması tasdik etmesi, Allah'ın haberlerini ne yapması tasdik etmesi, emirlerini ne yapması, tasdik etmesi, kabul etmesi. Yani, Dilin sözü ikrar. ikrar. Yani mesela e, la ilahe illallah deyip İslam'a girmez. Tamam? Kalbin ameli Allah'tan korkmak, tevekkül etmek, Allah'ı sevmek vesaire. <gülüyor> Azıların ameli namaz kılmak, oruç tutmak, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak vesaire. Tamam? Biz ehli sünnetin bu tarifinden, bu dört şeyi kastettiğini nereden biliyoruz? Aynı tarifi yapanların başka sözlerine bakıyoruz. Bunları açmışlardır. Selef alimleri bunları açmışlardır. Kendi arkadaşının, kendi hocasının, kendi talebesinin sözlerini açmışlardır. Ve biz buradan bunu anlıyoruz. O yüzden eski fasih Araplar, Arapça gün geçtikçe fasihliğini şu manada kaybeder. Fasih kelam, fasih Arap alimleri azalır gittikçe. Eskiden Araplar sözü duyduğu zaman arkadaşlar sadece dilin sözü anlamazlardı. Kalbin sözünü anlarlardı. O yüzden onlar bu sözde yetindiler. Ama nereden bilsin 1400 sene sonra mesela işte bu Zerka sözden sadece dilin sözü anlayacak? Anlatabiliyor muyum? Amelle de sadece neyi anlamazlardı? Azalarla e, ameli anlamazlardı. Kalbin ameli de anlarlardı. O yüzden ikisiyle yetindiler. <gülüyor> Hangi amel en faziletlidir size söyleyeyim mi diyor Allah Resulü? Diyor ki Allah'a inanmaktır. Amelin karşılığında neyi verdi? Kalbi amel örnek verdi. Bakın. Amelin karşılığında neyi verdi? Kalbi amel örnek verdi. Demek ki amel kelimesi kullanıldığı zaman neymiş kardeşler eski dönemlerde? Hem kalbin ameli giriyormuş hem de azalar. O yüzden en ilmi tarih budur. İman söz ve ameldir diye ezberleyin ama avamı açarken bunu açın. O yüzden ben derste bu tarife örnek vermedim. Açılmışını örnek verdim ki değil mi? Hepiniz anlayasınız diye bir size bir herhangi bir işgal olmasın diye. Burayı anladık. Şimdi ince bir noktaya değinelim kardeşler. Bakın Kalbin sözü ile kalbin ameli. Bakın kalbin sözü değil mi? Kalbin sözü. Kalbin sözü ile bakın kalbin ameli arasında ne fark var? Kim farkı anlatacak? Bir şeyler söylemeye çalışsın. Hepiniz anlam olarak biliyorsunuz. Buyur kardeş. Kalbin sözü tasdik etmek. Yani o söylediğin sözü, söze inanmak. Evet. Kalbin ameli de e, yaptığın ameli. O O inandığın. Şey Tamam Tamam. maşallah yakın bakın şöyle diyoruz kardeşler kalbin sözü Allah Azze ve Celle'nin haberlerini ikrar itiraf ve tasdik etmektir. Neymiş kalbin sözü Allah Azze ve Celle'nin haberlerini ne yapmak? İkrar itiraf ve tasdik etmek kalben. Bakın kalbin ameli ise kardeşler Allah Azze ve Celle'nin bu emirlerini ne yapmak? İsticabet etmek. Şimdi bakın yani tabir sahihse şu cümleye dikkat edin kalbin sözü tasdik etmesi demektir kalbin ameli ise bu tasdikin peşinden harekete geçmesi değil mi? Öncelikle sen bunu dini ne yapacaksın kalbinle tasdik edeceksin sonra kalbin harekete geçecek artık Allah'ı seveceksin korkacaksın değil mi? Kalp amelleri Allah'ı düşüneceksin tefekkür edeceksin arasındaki ince fark budur. İşte Şeyh Abdurrahman es var ya. Şeyh Abdurrahman Es-Sadi. Hatta guraba tefsiri çıktı. Öyle söyleyeyim size tanıyın diye. Tefsir-i diye. O Şeyhül İslam'ın Akidetul Vasiye diye bir eseri var. Onu şerh ediyor. Talik düşüyor ona. Orada bu farkı belirtiyor. Ve <gülüyor> Birçok alim de buna değiniyor. Ama o böyle güzel bir şekilde değiniyor. Türkçe'de yok o. Arapça'da var. Dileyen ona müracaat edebilir. Şimdi bakın kardeşler. Bir tarif daha vardı. Neydi? Diyordu ki iman söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır. Bakın bunu mesela bu tarifin deneyi özel bir kastı vardır kardeşler. Mesela ne? Bu tarifi Seleften Sehl İbni Abdillah Et-Tüstri. Sehl İbni Abdillah et, İbnu Abdillah et Yapmıştır bu tarifi ve kendisi yaptığı bu tariften neyi murat ettiğini yine kendisi açıklamıştır. Diyor ki Rahimeullah bakın iman sünnete ittiba etmeksizin Sünnete ittiba etmeksizin. Söz, amel ve niyet olursa ne olur? İsmi nedir bunun? Sünnete ittiba etmeksizin söz, amel ve <gülüyor> ne olur? Bidat olur. Doğru değil mi? Şimdi birileri iman adına amel işlemiyor mu kalbi ameller? Ha? Şeyhin Allah'tan korktuğu gibi şeyhinden korkuyor. Bak kalbi amel. Birileri e, azalarla İslam adına, din adına amel yapmıyor mu? Bidat ameller, cemaatle tezbi yapmak gibi. Tek bir ağızdan. Değil mi? Birileri yine e, dil ile, değil mi? Birçok bidat işlemiyor mu? İşliyor. İşte iman, kalb tasdik, dille ikrar, azalarla amel etmektir sözüne Sehli ibn Abdullah et-Tustri, sünnete tabi olmayı, olma kelimesini koymaya ihtiyaç duymuştur. Neden? Çünkü kalp, dil ve azalar eğer sünnete ittiba etmeksizin, Kur'an sünnete uymaksızın yapılırsa bunun ismi nedir? Bidatlar. O yüzden bakın seleften yapılan bütün bu farklı tarifler kardeşler. Hepsi nedir biliyor musunuz? Ümmetin maslahatı içindir. Bak adam tabir sahihse 1400 seneyi ne yapmış? 1400 sene sonrasında adam ne yapmış? Tahmin edebilmiş. Veya zamanında bazı bidatlar vardı onun önünü kesmek için ne yapmış? Onun önünü kesmek için ne yapmış? Koymuştur bu tarifleri. Biz bunu bilemeyiz bu bize gayet. Ama bunların hepsinin ne var arkadaşlar? Özel kasıtları var. O zaman şuraya kadar dersin en başından şuraya kadar anlattıklarımızı üç madde altında topluyoruz. Bakın kardeşler. Bir, ne anlattık şuraya kadar? Bir, iman dil ile ikrar, ile tasdik, azalarla amel, itaatla artar, masiyetle eksilir. Bundan bahsettik, bunu açtık. İki, imanın bu tarifinde ehl sünnet arasında icma vardır. Bunu da anlattık. Ebu Hanife hakkında yöneltilen itirazı açıkladık. Üç, Selef, ima, e, selef imanın tariflerini farklı farklı cümlelerle ifade etmişlerdir. Ancak anlamları itibariyle birdir ve her birinin yaptığı tariften özel bir kastı vardır. Buraya kadar bunları anlattık. Mesele zihinde topa, toparlandı inşallah. Şimdi kardeşler buraya kadar ehl sünnete göre imanın tarifini ve bu hususta ehl sünnetin ifadelerini anladık. Bu bölümde ise iman meselelerinin en önemlilerinden ve ehl sünnet ile diğer fırkaların arasında ayıran İman ile amel ilişkisini ne yapacağız? Ele alacağız. İman ile amel ilişkisi. Ehli Sünnet'e göre iman meselelerinin en başta gelen esaslarından birisi de amelin imandan olduğu esasıdır. En başta gelen esaslarından bir tanesi. Amelin imandan olduğu meselesi Ehli Sünnet tarafından icma edilmiş bir meseledir. Hemen kimler icma zikretmiş? Hemen birkaç tane imam sayıyorum. Bir, İmam-ı Şafeyi. İki, İmam El Buhari. 3. Ebu Ubeyd, Kasım İbni Sellem 4. İbnu Abdilber ve daha birçok Ehl-i Sünnet alimi ne yapmıştır? İcmayı zikretmiştir. Elle alakai, İbnu Batta İbane ve Ettemhid eserlerine baktığımızda bu zikredilen icmaları görürüz kardeşler. Tamam. Hemen burada amelin imandan olduğuna dair bir iki önemli delil zikredelim. Kısa kısa. 1. Müslümanlar arkadaşlar İslam'ın ilk dönemlerinde namaz farz oluyor ya nereye doğru namaz kılıyorlar? Değil mi? Beytül Maktis'e doğru ne yapıyorlar? Namaz. 16 ay falan ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Yani bizim şu an döndüğümüz kıblenin ne? Tam tersi. Sonra tabi bu arada bazı sahabeler ölüyor gidiyor. Sonra ne yapıyor Allah? Resulullah da hep böyle yüzünü semaya çeviriyor. Kıblenin değişmesini istediği için. Neden? Çünkü Yahudilerin hoşuna gidiyor. Bizim tarafa doğru dönüyor diye. Bu da Resulullah'ı üzüyor. Resulullah da hep gözünü ne yapıyor? Aleyhissalatü vesselam göğe çeviriyor. Hani bir vahiy Allah yollayacak da Kıbleyi çevirecek mi diye Sonra Allah ayetini diyor. Biz diyor senin yüzünü semaya doğru çevirdiğini görüyoruz. Artık ne yap bundan sonra yüzünü? Mescid-i Haram'a çevir. Şimdi bakın bu sahabelerden birisi bunu duyuyor. Hemen koşuyor diğer sahabelere haber vermeye. Bir bakıyor ki sahabeleri namazda buluyor. Dönmüşler kıbleye diyor ki Allah ayetini indirdi. Artık kıble harame doğru. Yani şu anki Kabe'ye doğru. Hemen namazda oldukları yerde dönüyorlar. Namazda. Sonra bu sahabelerin bir kısmına işgal oluyor. Ya diyor tamam Beytül Maktis'e doğru kılıp da ölenler oldu bu arada, bu mesafede. Ne olacak bunlar Resulullah'a? Hemen yine Allah diyor. Allah onların imanlarını zayi edecek değildir diyor. Onlar namazdan soruyor. Allah ne diyor namaza? İman diyor. Şimdi bu amel, bu ayet bu hadisle birlikte ele alındığında ehl Sünnet'in en güçlü delillerinden bir tanesi budur arkadaşlar. Amelin imandan olduğuna en güçlü delillerinden bir tanesi nedir? Budur. Bukhari'ye baktığınızda görürsünüz. İki, ikinci delil amelin imandan olduğuna. Demin tahtaya çizdiğimiz ne? Hadis. İman yetmiş şubedir. En üstü la ilahe illallah. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak nedir? Azalarla ameldir. Bu hadis ne ededir? Amelin imandan olduğu. Üç. Bakın bu da ehli sünnetin en güçlü üç delili vardır arkadaşlar. Amelin imandan olduğu. Belki dört ama ben üç tanesini zikrediyorum. En güçlü üç delili vardır. Birincisi Allah namazı iman diye isimlendirdi. İkincisi iman yetmiş şubedir dedi. Amelden bahsetti. Üçüncüsü de Kays heyeti. Bunlar bir heyet Müslüman olmuşlar. Resulullah'a geliyorlar. Diyorlar ki seninle bizim aramızda ya Resulallah uzun seferden geliyorlar. Mudar kafirleri var. Mudar kafirleri. Haram aylardan başkasında sana gelemiyoruz diyorlar. İzin vermiyorlar. Bu kafirler başa bela. Bize bir şey emir buyur diyorlar ey Allah'ın Resulü. Bize bir şey emir buyur ki biz de arkamızda kalanlara ne yapalım? Haber verelim. Onlara haber verdiğimizde yaptığımız takdirde hep birlikte ne yapalım? Cennete girelim. Bize bir şey haber ver diyor. Allah Resulü onlara bir şeyler anlatıyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki bakın subhanallah acayip bir siyak. İşte Allah Resulü'nün belagatı. Diyor ki size Allah'a imanı emrediyorum. Allah'a iman nedir Bilir misiniz? Sonra kendi devam ediyor. Diyor ki Allah'a iman nedir bilir misiniz? Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, namazı kılmak, nazam namazı ikame etmek, zekatı vermek, ganimet olarak aldıklarınızın beşte birini ne yapmak? Tehdiye etmek. Bakın Allah'a iman nedir bilir misiniz dedi sonra ne yaptı? Namaz, ha? zekat ne yaptı? Bahsetti amellerde. Peki kardeşler bu deliller ne işaret? amelin imandan olduğuna. Bu özellikle 3 delili ezberleyin. Neden diyorum ezberleyin? Ehli sünnete göre en güçlü 3 delil budur. Amelin imandan olduğuna. Evet. Evet. İman 70 şubedir hadisi İki ve Abdülkasey. Abdülkas heyeti. heyeti. Evet. Evet. Peki kardeşler buraya anladık. Amel imandan cüzdür. Şimdi amelin imandan cüz olmasının vallahi işte bu mesele kardeşler. Bu mesele şurası hayati bir mevzu. Hani dedik ya hataların tasfiyi Yapılan hataların düzeltmesi işte oradan bir bölüm burası. Amelin imandan bir cüz olmasının ne demek olduğunu fıkıh etmek adına ortaya bir soru atıyorum ama benim söylediğim kardeş cevap versin. Amelin terki nedir? Sen kardeş, çalışkan kardeş, sen. Bir şeyler söyleme. Sorudan önce sen benim sorumun cevabını ver. Amelin terki nedir? Amelin terki. Tamam. Amelin terki nedir? Ameli söyle ona göre tamam. Aferin sen dersleri dinlemişsin maşallah. <gülüyor> Şimdi amelin terki bir insan dese ki amelin terki küfürdür. Doğru. Ne deriz ona? Doğru söylemiş deriz. O zaman desek yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı terk ederse? Olmadı o zaman niye doğru söylüyor diyeceksin. Namaz, Olmuyor. Evet, namaz, amel namaz, namaz amel ama yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak yani, da amel. Dinlememiş, ya, dinlememiş. dinlememiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman diyoruz ki küfürdür demek, amelin terki küfürdür demek yanlış. Değildir demek de yanlış. Çünkü bir insan gelse de desek ki küfürdür. Deriz ki kardeş küfürdür diyorsun da yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak amel mi dil mi? Amel. E şimdi kaldırmayan kafir mi oldu? Yok. Dese ki kafir değildir. Peki Allah'ı sevmek amel mi? Kalbi amel. Bir insan terk ederse kafir olur. Dese ki ya sen kalbi amel demedin ki. Ben de ne derim ona? Ya ben azalarla amel de demedim. Doğru değil mi? Ortaya bıraktım. O zaman bunun mutlak olarak bir cevabı vardır. Diyeceğiz ki burada ne var? tasdik var kardeşler. Şey tavsil var burada. Burada tavsile gidiliriz. Ne küfürdür ne de değildir. İkisi de mutlak şekilde ne? Doğru değildir. Şimdi bakın sorulara devam ediyorum anlamak için. Kal ile inanmak şart mıdır dil midir? Şarttır. Güzel. Çünkü Selef dedi ki kalb ile tasdik, dil ile ikrar azalarla amel. Kalb ile tasdik ele aldık. Küfür müdür? Terk ederse? Evet. Küfürdür. Peki dil ile ikrar. Bir insan şehadet getirmek zorunda mıdır? Evet. Zorundadır. O da şart. Mesela şehadet lafzını getirmek zorundadır. Peki, amel imanın şartı mıdır? Yani amel olmazsa iman olur mu? İşte orada ne dedik? Tafsil var. Ne diyoruz biliyor musun? Bakın kardeşler, muhalifler, ehli sünnete bu konuda ters düşenler, bizi anlamadıkları için ve biz de hakikaten meseleyi doğru bir şekilde fık edip meramımızı anlatamadığımız için bize bu itirazı sunuyorlar. Diyorlar ki ya siz amel Kalbiyle tasdik, dille ekrar, azalarla ameldir diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki kalbi terk eden küfür, küfre girer. Dili de terk eden ne yapar? Küfre girer. Ama ameli terk eden küfre girmez diyorsunuz. O zaman yoldan eziyet verecek şeyi kaldıran da küfre girmesi lazım. Onu niye demiyorsunuz diyorlar. Amel imandan düzse terk eden ne olması lazım? Küfür olması lazım. Şimdi kardeşler bu itirazdan, bu şüpheden sağlıklı bir şekilde çıkmak için... Ehli sünnete bu hususta muhalefet eden iki meşhur bidat fırkasının akidesini örnek vereceğim. Neden akidesini örnek vereceğim? El eşya'u tetebeyyenu bi dıddihâ. Bazen bir şeyleri anlamak için ne? Zıtlarıyla örnek vererek anlatılır. Bazen şeyler zıttıyla anlaşılır bu kaydı Mesela tatlı kelimesi. Bu bir kelime midir Türkçe? Hepimiz manasını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Biliyoruz. Tatlı kelimesinin anlamını bilip de Acı kelimesinin anlamını bilmeyen bir turist, diyorsun ki ya bu acı elma, bu elma acı veya bu yemek acı, diyor ki ya acı ne? Diyorsun ki, tatlıyı biliyor musun? Ha biliyorum işte onun zıttı. Heh ne yapar? Anlar. O zaman el eşya'u tetebeyyenu bi zıddıha. Şimdi Eylü sünnete zıt iki fırka var ya, biz onların akidelerini zikredelim ki şimdi, bu konuyla alakalı tabi her konuda değil, o zaman bakın kendi akidemizi nasıl anlayacağız? Kendi akidemizden hangi konuyu nasıl anlayacağız? Amelin imanla olan ilişkisi. Yani ameli terk edersek biz ne olacağız Mahmut abi? Ondan bahsediyorum. Duruma göre değişir. Heh, duruma göre değişir. <gülüyor> Şimdi biz de bu yoldan hareket ederek hangi yoldan? Az önce verdiğim kayda yolundan. Eşyalar zıttı anlaşılır. Bu yoldan hareket ederek bu hususta elli sünnete zıt olan iki taife yani kim onlar? Kim söyleyecek? Tam zıt. iki taife. <gülüyor> Harici, ve <gülüyor> Harici ve mürciye. Harici ve mürciye. Hariciler diyor ki Tekfir, herkese tekfir, tekfir, tekfir. Ameli terk ediyor tekfir, içki içiyor tekfir, ana babayı iyi terk ediyor birilerine göre tekfir, haricilerden. Mürciye de ne, ne olursan ne ol gel, gel. Gel, gel, tamam. Bu da nedir arkadaşlar? Mürciye. Bunların bakın ortak bir akideleri var kardeşler, ortak. İkisi aynı mantıkla yaklaşıyorlar. Subhanallah, men hiç bozuk olduktan sonra vallahi ayak ayar insanım. Neden? Aynı cümleyi kullanıyorlar ama tam amile zıt iki görüşe sahipler. Ya insan demez mi yahu madem ki aynı cümleyi kullanıyorsun ya bari bazı noktalarda tevafuk edin ya. Bu kadar mı zıt olur? Biri tam tekfir ediyor biri tam İslam'a sokuyor. Bakın kullandıkları cümle ne? Diyorlar ki iman yazın bunu. İman bir bütündür cüzlere ayrılmaz. İman bir bütündür düzlere ayrılmaz. Mürciye diyor ki bakın bu... Asılı ikisi de konuyor. Hariciler de diyor iman bir bütündür cüzlere ayrılmaz. Mürciye de diyor iman bir bütündür cüzleri ayrılmaz. Mürciye ama ne sonuca varıyor biliyor musunuz? Diyor ki iman bir bütündür ya. Sende bir parça bir şey varsa hepsi var demek. O zaman tam müminsin sen. Hepsi şey eksik sende ama bir, bir parça şeyler var. Ila, illallah, bir sürü şey eksik. Namaz, zekat, oruç, Allah'ı sevmekle alakalı bazı şeyler. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> bir sürü böyle İslam'ı ameller. Bir sürü küfrü belki fiiller. Hepsi var sende ama sırf iman amellerinden böyle bir cüz oluyor ya hepsi sende var demek. Neden hepsi sende var diyorlar? Çünkü iman bir bütünsü ayrılmayacağına göre bir parça varsa hepsini Var demektir diyorlar. Hariciler de aynı cümleyi kullanıp tam ters mantıkla bakıyorlar. Şöyle diyebilir miyiz? Ha. Onların itikadına göre kalpte imanla bütün bir arada olmaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Diyorlar ki bakın, bakın kardeşler diyorlar ki iman tek bir cüzdür Tek bir bütündür cüzlere ayrılmaz. O yüzden biri giderse hepsi gider senden diyorlar hariciler. Anladık? Ana baba imandan sevmek, ana baba veya itaat etmek. İmandan bir parça mıdır? Farz mıdır? Aha o gitti hepsi gitti. Çünkü bir bütün azı giderse hepsi gider diyorlar. Anladık buraya kadar. İşte amel imandan meselesi. Hani dedik ya terki küfür müdür değil midir? Bu soruya net cevap vermiyoruz. Neden? İşte kardeşler ehli sünnetin farkı burada. Ehli sünnete göre iman cüzlere ayrılır. Farkımız burada işte bizim. Neden? Delil, iman yetmiş küsür şubedir diyen kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Demek ki iman neymiş kardeşler? Cüzlere. İşte getirilen şüphe vardı ya hani bize. Neydi o getirilen şüphe? Ya yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmazsam kafir mi oluyorum amel imandan bir cüzse eğer? İşte bu şüpheye verilecek cevap işte az önce söylediğim kaideden anlaşılır. Neydi kaide? İman cüzlere ayrılır. Biz iman cüzlere ayrılmaz demiyoruz ki cüzü gittiğinde hepsi gitsin diyelim. Veya cüzü kaldığında hepsi kalsın diyelim. Ne diyoruz kardeşler? Terk edilen cüze göre kişiye hüküm verilir. Bakın burası çok önemli. Terk edilen cüze göre ne? Kişiye hüküm verilir. Çünkü imanın cüzleri aynı derecede değil ki amelin terki küfür müdür değil midir sorusuna mutlak olarak cevap verelim. Doğru değil mi kardeşler? Delil ha iman İman Nebi Sassalem'e diyor. En üstü La İlahe illallah. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Demek ki derece dereceymiş. Sen o zaman bana terk edilen cüz'ü söyle. Ben de ne? Sana? Hükmünü söyleyeyim. Hükmünü söyleyeyim. Neden terk edilen cüz'ü söyle diyorum? Çünkü aynı derecede olmadığını Allah Resulü söylüyor. En üstünü diyor. En altı diyor. O zaman meseleyi ilmi bir şekilde toparlayarak ve amelin terkinin hükmü nedir sorusuna cevap mahiyetinde diyoruz ki... Bakın kardeşler. Hani soru sorduk ya daha tam cevabını vermedik. Diyoruz ki... Bu hususta tavsil vardır. Yani küfürdür veya değildir diyemeyiz. Tavsile gideriz. Açıklamaya gideriz. Yani amelin terki küfürdür veya hutta küfür değildir şeklinde mutlak olarak cevap verilmez. Küfürdür diyene ne itirazı getirirdik? Amelin terki küfürdür diyene. Harici. Yok yok. Ee, bir itiraz getirmişiz. O zaman derdik ki yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaya... Terk edene küfür mü diyeceksin, kafir <gülüyor> mü diyeceksin? Değil mi? Küfürdür değil diye ne itiraz getirecektik? Allah sevmeyene mümin mi diyeceksin? Anladık? Deriyoruz ki bakın bu cümleyi yazın. Türkçe bilenler, e, şey, e, Arapça bilenler Arapçasını yazsın, bilmeyenler Türkçe'ye çevireceğim. Sen Semmilenel amel nubeyyin leke hukmehu. Sen bize ameli belirt, biz de sana hükmünü söyleyelim. Sen bizi terk edilen ameli isimlendir, bu adam hangi ameli terk etmiş? Ahmet hangi ameli terk etmiş? Mehmet hangi ameli terk etmiş? Zeynep hangi ameli terk etmiş? Bunu bana söyle, ben de sana ne yapayım? Hükmünü söyleyeyim. Sen milenel amel, sen mi isimlendir. Nubeyyin leke hukmuhu. Sen bize ameli isimlendir, terk edilen ameli. Biz de sana hükmünü söyleyelim. Hocam bu terk eden kişinin konumu da önemli değil mi burada? ameli terk etme bazında sadece ele aldığımızda. Tamam? Çünkü mevzumuz o ya, amel iman ilişkisi ya. Bu hususta tavsil var. Diyoruz ki Sen amel sen bize amel, sen bize terk edilen amelin ameli isimlendir. Terk edilen amelin hangi amel olduğunu söyle. Biz de sana onu terk etmenin hükmünün ne olduğunu söyleyelim. Şayet bakın. Bu terk edilen amel, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma ameli ise bunun terki icma ile nedir? Küfür değildir. Anladık? Şayet terk edilen amel, Allah'ı sevme ameli ise bunun terki nedir? İcma ile küfürdür. Şayet terk edilen amel namazsa bu amelin terkinin küfür olduğu ehli sünnet arasında ihtilaflı bir mevzudur. Küfürdür veya değildir şeklindeki iki görüşten herhangi birisini tercih etmek mümkündür. Terki küfürü de tercih edebilirsin, değili de tercih edebilirsin. O zaman bize diyoruz ki sen milenel amel nu beyinne hükmü. Çünkü amellerin terkinin hepsine din tek tek ne yapmıştır? Hüküm vermiştir. Ya küfürdür ya değildir. Bakın o zaman kardeşler toparlıyoruz. Bu toparlamaya dikkat edin fıkh edeceksiniz. Kaç dakika oldu Necmi abi? Bak bakayım. Tamam. 10 dakikada falan bitirmeye çalışalım. Bu ilk kısmı. Sonra çay molası mı veriyorduk? Kaç dakika? 15 dakika. Sonra ikinci saate geçiyoruz. Sonra bir 15 dakikada olmalı sonra üçüncü saat. Tabi dilyen gidebilir. Onda bir şey yok. Yorulan işi gücü olan vardı, Gidebilir. Şimdi o zaman kardeşler elimizde üç mertebe var. Dedik buraya kadar. Bir, terki icma ile küfür olanlar yazın. iki terki icma ile küfür olmayan ameller. Üç, terkinin küfür olup olmadığı ihtilaflı olan ameller. Bu kadar basit toplamak. Şimdi tablo çiziyoruz. Bakın bu tabloyu yazın. Bu tablo çok e, güzel ve önemli bir tablo. Islak mendil olsaydı daha iyi olurdu. Bu biraz zor siliyor. Şimdi bir tablo çiziyoruz bakın kardeşler. Bakın yoldan, yoldan diyorum sadece, eziyet verecek şeyleri kaldırmak. La ilahe illallah. Allah Resulü diyor ki en altı ne? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. En üstü ne? La ilahe illallah. Bakın bütün din, kalp amelleriyle, inançlarıyla her şey bu ikisinin arasındadır. Bütün din. Şuraya. Şöyle. Bütün din bu ikisi arasında. Bütün din. Tamam. Namaz, oruç, zekat, Allah'a sevmek, inanmak, melekler, peygamber, hepsi. Bütün ne? Bu ikisinin arasındadır. Burayı anladık. İslam'ın şartları, imanın şartları hepsi bunların arasında. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Terki, bakın. Terki, icmayla, küfür, olanlar. Tamam? Terki icmayla küfür olanlar. Terki ihtilaflı olanlar. Burayı da anladık. 3 Terki icmayla küfür değil. Küfür değil. Tamam? Burayı da anladık. Şimdi bunlara şöyle çizgi çekelim. Terki icmayla küfür olanlar dedik, değil mi? Bakın, bu, bu nedir kardeşler? İslamın aslında önce ortaya versek daha yanlışılır belki. Bakın, İslamın şartları. Buraya çok dikkat edin. Ortada neydi terki? İhtilaflı olanlar. Ney? İslamın şartları. Hangisi İslamın şartları? Tamam. Namaz, oruç, zekat, hac. Bunların terkinin küfür olup olmadığı elü sünnet arasında nedir? ictilafıdır. İbn Teymiyye Feteva'da diyor ki bunun ihtilafı selef arasında çok meşhur bir konudur. Yani birileri demiş ki hangisini terk edersen terk et namaz oruç zekat aç küfür değil. Birileri demiş ki sadece namazın terk küfür. Birisi demiş ki bu dördünden namaz oruç zekat aç hangisini terk edersen terk et küfürdür. Birileri de demiştir ki sadece namaz ve zekat küfürdür. Birileri de demiştir ki namaz ve zekat vermemekte inan edip savaşırsa küfürdür. Bu boş görüş de İmam Ahmed'ten var. İbn-i zikreder bunu. Beş görüşte. O zaman terki ihtilaflı olanlar hangisi arkadaşlar? İslam'ın şartları. Peki te, bakın İslam'ın şartları. Yazalım namaz harfle yazalım başlar. Namaz oruç, zekat, haç. Terki icma ile küfür olmayanlar İslam'ın şartının altındaki bütün ameller kurtulduk. Nezikler ana babaya iyilik terk etsen kafir değilsin yolda nezikler verecek şeyleri Terk etsen kafir değildir, doğru. Sözü terk etsen kafir değildir vesaire. Anladık? İslam'ın şartının altındaki bütün ameller icmayle ne? Küfür değildir. İslam'ın şartları ihtilaflı. Farqi ile küfür eden küfür olanlar İslam'ın şartının üzerinde olan her şey. Kalp amelleri buna dahil. Allah'a, meleklere, peygamberlere inanmak, Allah'ı sevmek, Allah'tan korkmak vesaire. İcmayla nedir bunlarda? Küfürdür. Anladık burayı? Var mı yani, burada bir sorun? Oraya namazın terkide diyenler var ya. Yani. Diyenler de var. İşte ihtilaflı oruç da aynı. Oruç, yani. da aynı. Şimdi biz, e, oruç da aynı. Ama şimdi onu işte ihtilaflı kısma zikrettin mi şeyden kurtuluyorsun. Ona, ona değineceğim zaten. Vallahi namazın terki mevzusu kadar. Bakın arkadaşlar bu öyle bir önemli mevzudur ki. Namazın terki yüzünden maalesef. ehli sünnet içerisinde selef alimlerine taan edenler var. Değerini düşünenler var. Buna birazdan değineceğim. Bu çok önemli evet. bir mevzu. Burayı anladıktan sonra önemli gördüğüm bir ususu burada belirtmek istiyorum diyorum ve o namazdan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar namaz. Buyur. Hocam, e, şey, İslam'ın şartlarında İslam'ın şartları arasında bu dördü dedim ama bu dördü. Sadece İslam'ın şartları arasında namaz, oruç, zekat açılır. Tamam? Çünkü, çünkü İslam'ın şartları İslam mutlak olarak zikredildiğinde içine iman da girer. Aslında o dolaylı yönden ne oldu? İmanın şartı, İslam'ın şartı. Şimdi Allah Kur'an diyor ki Allah'ın indinde din nedir? İslam'dır. İman değil mi? İslam burada iman demektir. Anladık? O aynı zamanda imanın şartı. O tavsili mevzu. O yüzden bu özellikle dördünü zikrettim. Tamam kardeşim? Burada belki benim başta e, zikretmem gerekiyordu. Bu işler olabilir. Yani kardeş maşallah dikkat etmiş oraya. Tamam. Şimdi kardeşler burayı anladıktan sonra önemli gördüğüm bir hususu burada belirtmek istiyorum. Namaz, oruç, zekat ve hac. Bunlar İslam'ın şartlarıdır. Bunların terkinin küfür olup olmadığı Ehlü Sünnet arasında ihtilaflıdır. Herhangi bir tanesini tercih etmek yerilmeye sebep olmaz. İster namazın terki küfürde, ister oruçta, hepsi ehli Sünnet'in nedir arkadaşlar? Görüşüdür. Elinde delil olduktan sonra bunlardan herhangi bir tanesini tercih edebilirsin. İmam Ahmed'ten hepsine dair görüşler var. O beş görüş zikrettik ya. Neydi beş görüş? Bir. Hiçbirisi küfür değil İslam'ın şartından. İki. Ha hepsi küfür. kif. 3 sadece namaz. 4 sadece namaz ve zekat. 5 namaz zekatla birlikte vermiyorsun ama istendiği zaman da şer'i devlet tarafından savaşı olsun inat ediyorsun. O zaman küfür. İmam Ahmet'ten bu beş görüşte var. Tamam? İbn Teymiye bunu zikrediyor ve bu meselenin tartışılan meşhur bir mevzu olduğunu İbn Teymiye bunu açıkça belirtiyor. Mesela kimi hacın terkinin küfür olduğunu söylemiş şu ayeti delil getirmiştir. Walillah ya la nas hijrul beit manisata aleisabiyle mu'men kafirafa innallah agani Yunan il alemin ve yoluna güç getiren kimseler üzerine de o beiti hac etmek Allah için bir haktır ve her kim küfür ederse şüphe yok ki Allah alemlerden nedir Mustahkimi'dir. Ne dedi? Gücü yol, yola güç yetirenler için nedir hac? Allah tarafından bir farz ederse. Kim küfür ederse? Allah ondan ganidir. Bu ayeti dilil getirip ne demişlerdir Hacın terkine? Küfür diyenler olmuştur. Önemli değil hangi görüş sahiye. Bak bu çok önemli değil. Buraya hiç değinmiyorum. Ben usulü, usulü mevzudayım. Herkese şey anlamına da geliyorum. Efendim? Küfür kelimesi aynı zamanda anlamına da geliyor. Şimdi küfür lügatta örtmek demek. Örtmek demek olduğu için o yüzden mesela ee, dövünen kadın ne olmuştur? Küfür etmiştir diyor. Yani ne yapılmaması gereken şeyi Yalnız. ne yapmıştır? Hakkı örtmüştür Efendim. burada. O manada. Anlatayım. O yüzden Araplar eskiden ekinlere ne demiş biliyor musun? Bu ot bitiren ekinlere küfür demişler. Neden? Toprağın üstünü örtüği için. Lugatta küfür demişlerdir. Buna. Tamam. Evet, evet, evet. Ee, sonunda ayetin küfür dersi diyor. Mesela yine İbn Ömer, e, Ömer İbnül Hattab'dan gelen rivayeti delil getiriyorlar. ''Men atâkal hacca felem yehuc fesevâun aleyhi mâte yehûdiyen ev nasrâniyen'' diyor. Her kim haca güç getirir de hac etmezse ha Yahudi ölmüş ha Hıristiyan fark etmez aynıdır. Bu rivayeti getirerek mesela hacın terkine küfür diyenler olmuştur. Mesela bunu İbni Kesir senediyle zikretmiştir. Beyakü Sünel Kübra'da rivayet etmiştir. İsnadı sahiktir vesaire. Çok önemli değil. Ancak benim burada vurgulamak istediğim işin meneci boyuttur kardeşler. Hepsi selefin görüşüdür. Bu dört görüş var ya, beş görüş pardon. İslam'ın şartıyla alakalı. Hepsi selefin görüşüdür yerilmez. Küfür değildir diyenlere şaşkınlıkla bakılıyor maalesef. Adam diyor ki mesela selef alimi, koskoca alim, yüzlerce binlerce alim gelmiş. Namazın terki küfür değil diyorlar. Bizim avam bakıyor şaşırıyor bunlara. Ve bunların değerini düşürecek sözler söylüyor. Ya bu kadar açık rivayetler var, bu rivayetler açık değil mi? Biz ehli sünnet olarak Allah'ın sıfatlarına inanıyor muyuz? Allah ne derse geldim diyor biz gelme sıfatı var. Doğru mu? Sevdim diyor sevme sıfatı var. Biz teslim olmuş muyuz Rabbul Alemine? Allah diyor ki tereddüt ederim. Var mı tereddüt etme sıfatı? Şimdi var desen mutlak manada işgal. Mesela Allah diyor ki biz unuttuk. Un unutma sıfatı var mı Allah'ın? E niye yok hani biz alıyorduk? İşte bak Allah diyor ki tuzak kuranlara tuzak kurarım alay ederim. Ee, diyorsun ki adama ya Nebih Sallallahu demiş ki men teraket salate fekat kefer. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. E bu kadar açık değil mi? E demek ki bak açık diyor. Açıksa o zaman Allah biz unuttuk diyor. Direkt al onu. <gülüyor> unutma sıfatını ver. Ama Allah başkaayet demiyor mu? Unutmadık. O zamandaki Allah'ın iki sıfatı var. Bir unutma, bir unutmama. Değil mi? Allah tereddüt ettin diyor, veriyor muyuz tereddüt sıfatını? Tuzak kurdum diyor, veriyor muyuz? Demek ki mesele bu kadar basit değil ya. Namazın terkinde bir sürü rivayet var. Namazın terki küfürdür. O zaman nasıl bu alimler böyle der? E miskin adam senin gibi bakmıyor ki olaya. Adam onu 50 tane suda yıkayıp da geliyor senin önüne. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar bakın, ben meselenin usul boyutundayım. Hangi görüş doğruya daha yakın? Ondan bahsetmiyorum. Ben ilgilendiren meselenin usulü boyutu. Bu ehli sünnet arasında icma edilmiş bir mesele değildir. İhtilaf çok meşhurdur namazın terkili alakalı. Herhangi bir tanesini ya sen daha ananın karnından doğmadan Şeyh Elbani namazın terkili alakalı hadislerin sahirliğine zayıflığına hüküm koymuş bir insan. O bile namazın terki küfür değildir diyor. Mesela. Demek ki hani illa böyle senin gördüğün gibi açık rivayet var mı? Olmaz. Meselenin fıkhi boyutu var. E sen avamsın haddini bileceksin. Bu alimlere söz söylemeyeceksin. Bu ihtilaflı bir mevzudur. Ne dedik kardeşler? Yani bu alimler bunları söylemişse ta'ana sebep olmaz. Ama maalesef bakın ya bu alimler bunu anlamadı mı veya bu konu ihtilaflı değildir, çok açıktır. Aslında farkına varmadan alimlere ta'an etmektir, değerini düşürmektir. Burası çok önemli kardeşler. Aksi takdirde o kadar çok alim sana rivayet getirir ki sen bunun o zaman direkt zahirini al diye. Bak altında kalarsın, kalırsın gidersin. Diyor ki eyyüme abdin ebeka min muvalihi fakat kefer. ...sahibinden kaçan köle küfretmiştir... ...büslimdeki hadiste. Kafir mi oldu şimdi bir köle? Kaçtığı zaman. Niye namazın terki men teraket salate fakat kefer diyor. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. Bunu hemen alıyorsun. Sahibinden kaçan köle kafir olmuştur. Bunu almıyorsun. Demek ki mevzu bu kadar ne arkadaşlar? Basit değil. Şimdi bu hadis açıktır diyen bir insan. İşte namazın terki küfürdür. Açıktır diyen bir insan. Bununla birlikte de böyle alimleri kendi dünyasında... ...belki dillendirmiyor ama biz bunların hepsini biliyoruz. Kendi dünyasında küçümseyen insanlar... Sorsan, yahu bu kadar rivayet var. Bak onlarca rivayet var. Şunu yapan kâfir olmuştur, bunu yapan kâfir olmuştur. Onlara da kafir olmuştur diyor musun? Mesela sahibinden kaçan köleye. Veya rivayetler sana çok açık geliyor ya. Allah unuttuk diyor. Bu açık değil mi? Niye unutma sıfatını vermiyorsun? Tereddüt ediyoruz diyor. Verecek misin tereddüt sıfatını? Onlar alay etti, Allah da alay etti. Alay etme sıfatını vereceksin mi? Tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Tuzak kurma sıfatını verecek mi? Bak biz bunların hepsini derslerini işledik. Mesela bulabilirsiniz. Kavayi Dül Musla, soruların cevaplarını. Ama demek ki mevzu ne? Bu kadar basit değil kardeşler. Mesela bakın diyor ki la salate, la imane pardon, la imane limen la salate lehu. Namazı olmayanın ne iman yoktu. Bakın <gülüyor> size yine burayı çizeceğim önemli bir husus. Anlayın diye mevzunun ilmi boyutunu. Bakın şimdi la sa, la imane. Bakın la iman ne limen la salate la. la bakın la yeniden koyalım buraya la imane limen la emanete bir farkı ney emanete la buraya da aradık yani cümle tamamıyla yapı olarak nedir aynı manası ney namazı olmayanın imanı yoktur emaneti olmayanın imanı yoktur Peki emanete bir insan ihanet etti. Al şu kalemi dedin ben sonra alacağım gitti ihanet etti sattı. Kafir mi olur? Ama niye? Emanete olmayan imanı yoktur diyor. O zaman demek ki arkadaşlar mevzu bizim bildiğimizden çok daha yüce ve büyük. Bunlar içtihadi mevzular. İctihadi mevzulara avamın girmesi abestir. İctihadi mevzularda alimlerin arasına girersen alimler bıçaktır. Seni keserler. Alimler seni keserler bıçaktır. Bu türlü mevzularda haddini bileceksin. Ehl-i sünnette ihtilaflı olan her mevzuya, ihtilaf meşhur olan ve ehl-i sünnetin arasında olan ve fıkhi olan, bakın bir, ihtilaf kimin arasında olacak? Ehl-i sünnet. Ehl sünnet. İki, fıkhi bir mevzu olacak. Üç, ihtilaf meşhur olacak. İşte böyle olduğu zaman kat'i bir tercih söz konusu olamaz. Kesin doğru budur söz konusu olamaz. Tamam? Burası çok önemli. Herkesin delili var. Benim istediğim burada menhecin boyu. Herkesin kendine göre delili var. Sen delillerden hangisini tercih ediyorsan onunla ne yaparsın? Amel, Amel edersin. Ama bir şartla öbürüne batıl dememek şartıyla. Yoksa bana göre mesela şahsen bana göre bu konuda nedir doğru olan görüş? Tamam. Bana göre benim kendi ben iki tarafın delillerine baktığım kendime göre araştırmalarım oldu. Bana göre namazın terki küfürdür. Ben öyle kabul ediyorum. Ve hatta şöyle söyleyeyim namazın terkinin küfür olmadığı bana göre çok zayıf bir mevzudur. Ama tamam. neden çok zayıf bana? Çünkü ben miskin olduğum için bu anlamda. Ben kimim? Bu kadar alimler ihtilaf etmiş. Ölçüm ney bu terazide? Sıfır. Ağır hiç basmaz. Ama ne? Tabii ki ben eğer bir ilim talebesiysen mesela delillere bakacağım değil mi? Onunla amel edeceğim. Ama ben burada haddimi bilmek zorundayım. Ne yapmak zorundayım? Ebur alimlere batıl demeyeceksin. Ben namazın terki küfürdür derken kat'i olarak küfür olduğunu kabul ettiğinden değil. Delillere bakıp mutmain olduğundan dolayı. Anladık. Yoksa belki yarın bir gün dönebilir mi ihtimali Çünkü bu ihtilaflı bir konu. Ehli sünnetin işte bu türlü ihtilaflarında bizim için genişlikler var. Rahmet gerek. Rahmetin evet e, e, e, bir cihetten ihtilafın rahmeti var. Ya ben hadis getirmiyorum ümmetin ihtilafı rahmettir hadis olmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Ümmetin ihtilafın rahmet olduğunun en büyük delili nedir biliyor musun? Ba bir yönden, her yönden değil. E bu ümmetin en hayırları sahabeler ihtilaf etmiş. Yani düşünsene. Daha Resul e, dinin en başından sapıklık başlamış. Eğer ihtilaf sapıklıksa sahabelerde. Yani, peygamber bize nasıl ümmet bırakmış ki dalalet üzerinde birleşmişler veya baksana ihtilaf. Her neyse. O yüzden arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız gerekir bu konularda. Dersin ki benim görüşüm budur ama karşı tarafa ne yapmadan? tanetmeden etmeden ve kendi tercihini yüzde yüz hak kabul etmeden. Yoksa sana öyle işgaller zikredilir ki, öyle işgaller zikredilir ki altından çıkamaz. Allah'ın sıfatlarıyla alakalı olsun ve diğer mevzularla alakalı olsun. Şimdi kardeşin sorusunu açayım. Biz bir kayde verdik. Dedik ki Ebu Hanife öncelikle şunu söyleyeyim. İmanda icma var mı? Var. Ebu Hanife muhalefet etmiş. Ne kaldı? Şas. Neden şas kaldı? İcma bağlandıktan sonra ortaya çıktı. Şimdi aynı itirazı sunuyor kardeş. Ne diyor? Diyor ki Abdullah İbni Şakik tabinden sahabe namazın terkinden başka hiçbir ameli küfür görmezdi. Ne yapmış? Ne yapmış? İcma'yı zükürmüş. Doğru mu? O zaman Madem ki sahabe arasında icma var o zaman bütün Ebu Hanife'den tut pardon ee, evet Ebu Hanife'den tut Şafi'den tut Ahmet'in bir görüşünden tut Malik'ten tut hepsi icmaya muhalefet ederek bu konuda delalete düşmüş olmuyor mu? Bu mevzuda ehl-i sünnetten çıkmış olmuyor mu? Hatta daha ileri gideyim o zamandan bu zamana kadar bin sene geçmiş daha fazla bin dört yüz sene geçmiş. Hadi Abdullah İbni Şakik'ten al mesela bin iki yüz sene her neyse geçmiş bin iki yüz senede binlerce alim gelmiş şas kalmamış mı? Bile bile binlerce alim diyorum. işin önemini anlayın. Demek ki burada şahs kalmıyor. yok. Neden? Şimdi Abdullah İbni Şakik'in usulü bir mevzu atıyorum ortaya. Abdullah İbni Şakik'in zikrettiği icma, kat'i icma mıdır, Sukuti icma Kat'i Vallahi zaten icmaya değineceğim ileriki derslerde. Allah Subhanahu wa Taala'nın ilim talebesine nasip ettiği en büyük ilmi değer icmanın ne olduğunu anlamasıdır. En büyük arıza da ...icma mevzusunun ne olduğunu bilmemektir. Bir icma nasıl hasıl olur? Bir icma nasıl vardır? Anlatabiliyor muyum? Abdullah İbni Şakik'in orada zikrettiği nedir? Sukuti icma. Yani sahabeden bunun zıttına bir isim gelmemiş. Hani sahabeden namazın terki küfür küfür sözler yayılmış... ...veya sahabe demiş ki biz icma etmişiz. Abdullah İbni Şakik rivayetleri görüyor. Ve sahabelerin buna mukalevet ettiği bir sözü duymuyor. Yani sukuti icma, susma icması. Bir şey diyemiyorlar. Bu rivayetleri olduğu gibi... Alıyorlar gibi. Sukuti icma da kat'i icma değildir. Bu bir. İkincisi, Abdullah İbni Şakik'in o rivayeti, o sözünü, selef alimleri kat'i icma mı olarak anlamı, sukuti icma mı olarak anlamış. Sukuti icma. O zaman sukuti icma kat'i icma gibi değildir. O yüzden burada şaz kalanlara sen, şey burada mukarese edenlere kaldı diyemiyorsun ki ileriki derslerde de zaten bu usulü mevzuya icma ile alakalı değineceğim. Wallahu alem ve sallallahu ve nebine Muhammed ve ala sahbihi ecmain. 15-20 dakika sonra tekrar buluşmak üzere.